çağlar, halklar. Görünen dünya ayrı zamanlarda ve çeşitli halklarca neden bunca değişik biçimler içerisinde betimlenmiştir? Doğayı başka türlü görmüş olmaları düşünülebilir mi? Süsleme sanatı, yani ornamentalik ürünlerinde bir ulusun sanat isteminin en salt ve en berrak bir şekilde dile gelmesi süsleme sanatının özünde bulunan bir şeydir. O sanki öyle bir örnektir ki bu örnekte mutlak sanat isteminin türsel özellikleri açık olarak görünebilir. Bu söylediklerimizle süsleme sanatının sanatın gelişmesi için olan önemi yeteri kadar belirtilmiş oluyor. Süsleme sanatının yılından karmaşağa geçmesi gereken sanat estetiği araştırmasının çıkış noktasını ve temelini teşkil etmesi gerekirdi. Böyle olacağına figüratif sanat böyle bir sanat olarak tek taraflı olmak üzere ona üstün tutulmuştur. Her beceriksizce biçim verilmiş yığın, kağıt üzerine oyun oynarcasına yapılmış her karalama, ilk sanat olayları olarak kabul edilerek sanat tarihi araştırmasının çıkış noktası yapılmıştır. Her ne kadar bunlar bir halkın estetik yetisi hakkında hemen hemen süsleme sanatı kadar pek çok şey söylemez derse de, sanat karşısında daima tabiat taklidi ve içerik görüş açısından tek yanlı çıkma alışkanlığımız burada da kendini gösterir. Çin sanatında önemli olan ne zamanı direnebilecek resimler oluşturmaktı ne de somut anlatıyı geliştirmekti. Bu kültürde en iyi biçimde şiirsel uyanış diye adlandırılabilecek bir konum amaçlanmıştır. Bu bağlamda Çin sanatçısının rolü hala hep dağları, ağaçları ya da çiçekleri yaratan kişinin rolüdür. Çinli sanatçı bunları özlerinin gizini çözmüş olduğu için neredeyse sihirli bir biçimde ortaya çıkarabilir. Ama bu işi... Çinlilerin evrenin doğasına ilişkin düşüncelerinden kaynaklanma bir atmosferi saptama ya da uyandırma amacıyla yapar. Her Yunan heykelcisi belirli bir vücudu nasıl imgeleştireceğini kendisi bilmek istiyordu. Mısırlılar ise sanatlarını bilinene dayandırıyorlardı. Oysa Yunanlılar gözlerini kullanmakla başladılar. İlkel sanatçı örneğin bir yüzü kopya etmek yerine basit biçimlerle bir yüz oluşturur. Mısırlılar ise gördüklerinden çok bildiklerini betimler. Yunan ve Roma sanatı bu kalıpsal biçimlere can katmıştır. Avrupa ortaçağ sanatı bu biçimleri kutsal öyküyü anlatmada kullandı. Çin sanatı ise onları düşünsel içe dalış amaçlarına yöneltti. Fakat bu kalıp biçimlerden hiçbiri sanatçıyı gördüğünü resmetmeye itmiyordu. Bu düşünce yalnızca Rönesans'ta doğdu. Başlangıçta her şey yolunda gibiydi. Bilimsel perspektif, sufumato yani giderek erime, Venedikli sanatçıların renkleri, devinim ve ifade, sanatçının kendini çevreleyen dünyayı betimlemesinde kullandığı araçlara eklendi. Fakat her kuşak, sanatçıları gerçekten gördüklerini resmetmek yerine, öğrendikleri biçimleri uygulamaya zorlayan, umulmadık direnç merkezlerinin, geleneksel alışkanlık karelerinin hala olduğunu anlıyoruz. İçimizdeki mısırlıyı bastırabiliriz ama, onu hiçbir zaman tümden yenilgiye uğratamayız. Doğu uygar budunlarının sanat istemi soyut eğilimi gösterir. Resmi dünyaya doğrudan taklide kalkışması küçüklük geliyor bana. Ağrıma gidiyor. Ama o yeni usullerle yaptıkları resimlerin öyle bir çekimi var ki, gözün verdiği her şeyi gözün verdiği gibi resmediyorlar. Onlar gördüklerini resmediyorlar. Bizlerse baktığımızı. Saf hiçbir şey yoktur. Nakışta, resimde, ne zaman harikalar yaratılsa, ne zaman bir nakkaşhanede gözlerimi sulandıracak, tüylerimi ürpertecek bir güzellik ortaya çıksa, bilirim ki orada daha önceden yan yana gelmemiş iki ayrı şey birleşip yeni bir harikayı ortaya çıkarmıştır. Behzat'ı ve bütün Acem resminin güzelliğini, Arap resminin Moğol-Çin resmiyle karışmasına borçluyuz. Şah Tahmasp'ın en güzel resimleri Acem tarzı ile Türkmen hassasiyetini birleştirdi. Bugün herkes Hindistan'daki Ekber Han'ınla nakkaşhanelerini anlata anlata bitiremiyorsa nakkaşlarını frenk üstadlarının usullerini almaya teşvik ettiği içindir bu. Doğu da Allah'ındır, batı da. Allah bizi saf ve karışmamış olanın isteklerinden korusun. Her çağın kendine özgü bir sanatı vardır. Bunun böyle olması sanatın uğraştığı alanla ilgilidir. Sanatın objesi ya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak insanla ilgilidir. İnsansa her çağda yerin kendisinden sonra gelen kuşaklara terk ediyor. Yeni kuşaklar yeni problemlerle ortaya çıkıyor. Bundan dolayı her çağda ortaya çıkan problemler de değişik oluyor. Sanatçı belli bir çağda yaşadığına göre onun kendi çağının problemlerine karşı kayıtsız kalacağı düşünülemez. Fakat hem her çağın kendisine özgü santral değeri ya da değerleri vardır hem de her çağın insan başarılarının belli bir düzeyi ve bu düzeyin o çağda yaşayan insanlara yüklediği, sunduğu problemler vardır. Ressam da, müzikçi de, yapı ustası da, şair ve yazar da birer insan olduklarına göre, onlar da bu çağı yöneten santral değerlerle bu çağın kültürel havasını oluşturan insan başarıları yönünde yapıtlar verirler. Ya da onları aşarlar ve yeni bir çağın habercisi olurlar. 500 yıl boyunca Avrupa sanatında egemen olan objenin yerini çağın gerçeklik ve varlık yorumuna uygun olarak bir başka varlık almalıydı. Bu varlık süce olacaktı. Çünkü 19. yüzyılın objektif materyalist gerçeklik kavrayışı 20. yüzyıla girerken yerini subjektivist bir gerçeklik anlayışına bırakıyordu.